Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim.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 خلق السماوات بغير عماد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أنتميد بكم وبث فيها من كل دار وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا فِيهَا كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir dilek olmaksızın yarattı. Sizi saçmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi.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 Ve laqad atayna Luqmanal hikmete anshkur lillah ve men yashkur fa inma Hamid Andolsun ki biz Luqmana hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. وَاِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Hani Lukman oğluna öğüt vererek, ''Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür.'' demişti. ''Ve vassayna'l insâne bi vâlideyhi hameletthu ummuhu vehnen alâ vehnin ve وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Belle tuhumeva sahhume fiddun yme feette bir <gülüyor> sebilemen enebe illey Tunmeley ye malcı oku fe bir oku bimekun Biz insana ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik.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 in ne min azm el umur yavrucuğum namazı dosdoğru kıl iyiliği emret kötülükten vazgeçir başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. <gülüyor> Yürüyüşünde orta bir yol tut, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.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 Onlara Allah aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz aziz Şeytan onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar. Ve men yuslim ila Allahi ve hu muhsinun faqad istemsaka bil urwati'l vutka ila umur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 numet'uhum qalilan thumma nadturruhum ila azabin galin biz onları dünyada biraz geçindiririz sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz ve in saltahum men halak'as samawati vel arda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 İnna <Gülüyor> Allahu Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ yeryüzündeki ağaçlar kalem,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 Alam tara anna Allah yulijul leyla fi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 Zalik bıan Allah ﷻ ﷺ el Hak ve anma yedgoun ﷺ el el Baatil ve an Allah ﷻ el Aliyul Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır.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 ubi eyetine ille kullu derin kefur. Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman dini yalnız kendisine tahsis ederek gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak, nankör gaddarlar inkar ederler. Ya eyyühen nasu atteku rabbakum vahşav yevmen la yecezi validun an veledihi vela mevludun huve şey'a inne va'de Allahi hakk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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدَرِي نَفْسٌ بِأَيْي أَرْضٍ تَمُوتٍ Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır.